Selamünaleyküm Arkadaşlar Nasılsınız bakalım iyisiniz inşallah Elhamdülillah ben de iyiyim Nasıl metinleri okuyor musunuz, anlıyor musunuz, takip edebiliyor musunuz, dışarıdan okumalar yapıyor musunuz? İlk derste hatırlattığım şeyi tekrar hatırlatmama gerek var mı? Bir başka metinden daha okuyun, özellikle bir klasik metinden ilgili bölümleri okuyun demiştim hatırlarsanız Evet iki metni de birlikte görebiliyorsunuz değil mi durunur halde herhalde, ne vultusu var anlamadım, kesildi mi vultu? Kalsın kalsın, gerektiğinde diğerini tam ekran yaparız. Murat. Evet. Peki. İslam hukukundaki belirli malla ilgili belirli akıtları e, konuşuyoruz. Hangilerini yapmıştık? Şimdiye kadar genel olarak akitleri yaptık. Genel hükümleri, akitlerle ilgili genel hükümlere baktık. Ondan önce mal ve eşyaya bakmıştık. Sonra akitlerin genel hükümleri, sonra özel akitler. Neleri yapmıştık? Bey, icare, selam, sarf. Bu hafta da yine malla ilgili dört akdi e, konu ediniyor ünitemiz. Nedir onlar? İşte kefalet akdi, başka havale akdi, rehin akdi ve vekalet akdi. Bunların tümü günümüzde de çok önemli ve İslam mi uygulamalarda da e, lazım olan akitler daha pek çok mal, malla ilgili akıt olmakla da arar. En temel dört tanesi burada verildi. Bir sonraki ders belki bir de e, şirketler olacaktır. Dolayısıyla şirket de önemli. Malla ilgili olan e, İslam hukukundaki fıkıhtaki mevcut akıtleri inceliyoruz. Özel olarak. Şimdi e, metni asa yukarı okuduysanız e, hukuk metinleri biraz e, okurken fazla kafa yormanız gerekir. Zorlanabilirsiniz ama açık anlaşılır bir metin. Herhangi bir sorun görünmüyor. Şimdi birincisi kefalet ile başlayalım mı? Şöyle yapalım. Hepinizin derse katılma hakkı var. Aynı zamanda sesli olarak da gerektiğinde derse katılabiliriz, değil mi? Neredeydi? Bu ben bir yerden ses hakkı veriyordum. Şuradan mıydı? Evet. Ben vermedim birisi mi verdi? Şuradan mı? Heh. Katılımcılara mikrofon hakkı verdim. Dileyen kendisi de e, sesli olarak e, derse katılabilecek istediği zaman Evet deneyelim mi mikrofonu olanlar hep beraber değil teker teker hep beraber konuşursak hiçbir şey anlaşılmaz bakayım hiç mikrofonu olan yok galiba orada mısınız? Uu. oradayız da konuşamıyoruz peki bismillah diyelim başlayalım tefalet <gülüyor> tefalet Arapçada ne anlama geliyor Türkçedeki anlamıyla aynı aşağı yukarı ee, bir şeyi üstlenmek anlamına geliyor aslında. Ya da yükümlülük haline sokmak. Ama e, şer'i tanımı bir şeyin mutalebesi hakkında zimmeti zimmete zammetmektir. <gülüyor> Bu mecellenin e, man, e, tanımı olduğu için biraz dili e, 19. yüzyılın son çeyreğinin diline sahip bir şeyin mutanebesi hakkında zimmeti zimmete zammetmektir. Zimmet ne? Arkadaşlar Zimmeti zimmete zammetmek Zimmet ne oluyor orada? insandaki hak ve yükümlülükleri üstlenen manevi e, mahalle zimmet deniyor insanların insandaki insanın hak ve yükümlülükleri üstlenen bir e, şeyi var aslında zimmet hani ehli zimmet zimmi kelimesini de duymuşsunuzdur ne demek o aslında Zimmet, yani anlaşma demek, ee, insanoğlunun Allah e, Teala ile ilgili, Allahla yaptığı misaka e, bağlı olarak insanda bir zimmet var. Sorumluluk üstlenen bir manevi mekanı var insanın. İşte ona zimmet deniyor. Dolayısıyla bir kimse, bir başka kimseye niye borçlu oluyor? Çünkü borçlanacak bir zimmet var. Dolayısıyla zimmeti zimmete katmak ne demek? Yani bir kişinin sorumluluk e, mahallini başka bir kimsenin sorumluluk mahalleline bağlamak demek, katmak demek. Yalnız e, burada e, bir şeyin mutalebesi hakkında diyor. O mutalebe dediği nedir? Yani talepte bulunma. Yani bir kişiyi sorunlu tutmadan bir zimmeti başka bir zimmete katmaya kefalet deniyor. Buradaki kefil, kefalet akdinin konusu mutalebe olduğu için, yani bir şeyi talep etme hakkı olduğu için böyle tanımlanıyor. Bir şeyin mutalebesi hakkında zimmeti zimmete katmaktır. Kefil kim? işin yoksa e, şahit, paran çoksa kefil mi ol diyorlardı. Nasıldı deyim? İşin yoksa mıydı? İşin yoksa bu paran çoksa kefil ol gibi bir demek ki parayla ilgili. Kefil tabi borcu üstlenen evet. Mekfulün leh kim oluyor? Mekfulün leh ee, Kendisi için kefil olunan Yani Borçlu oluyor değil mi? Pardon şey alacaklar Kendisi için kefil olunuyor, Yani o kişi lehine kefil oluyor Bir de kendisi için kendisinden Kefil olunan o da borçlu oluyor Mekful'un an, onun adına borçlanılan demek, onun adına kefil olunan. Bir de Mekful'un mih var, o da kefaretin konusu. Neyi tahammüt ettiyse o, <gülüyor> parası olmayınca kefil oluyor, bilmiyor para, para e, borcu olmak ne demek, parasız ya ondan dolayı. <gülüyor> parayı bilse kefil olmaz herhalde. Evet, kefalet hakkında şey üzerinden gidiyorum, bakalım orada atladığımız bir şey kalmasın. Kefalet hakkında borç asıl borçtan kefile intikal ediyor fakat borç borçlunun zimmetinde de kalıyor. Yani kefil olunduğunda e, mekfulun an borçtan kurtulmuyor. Ya bu benim borcum değil, kefilin borcu artık diyemiyor. Ayrıca kefalet akdi bir teberru akti olduğu için e, bir ücret de belirmiyor. Ücret yok. Teberru aktidir o. Bu sebeple yani Telefona bir bakayım değil mi? Bakalım kim geliyor. Alo. Aleyhisselam. Ha, evet Ahmet. Aa valla ben e, dersteyim. Ben içerideyim. Ben içerideyim. Dersdeyim de ama şöyle bir biraz e, bir saat sana bakalım olur mu? Tamam, tamam. Neyi açayım Betül? Kefayet bir teberru Yani bir bağış hadlidir. Ne demek? Yani yani ücret alamazsın, bu bağış. Yani ben birisine kefil oluyorum, ücret karşılığı kefil oluyorum, olmaz anlamında. Ee, bu sebeple de borçla sınırlı değil, borcun süresiyle sınırlı değil. Süresi daha geniş de olalım diyor. Çünkü bu bir teberruh. Yani o ne yaparsa yapsın ben onun bütün şeylerine kefilim de den denebilir de, yani öyle de denebilir. Anladınız mı? Borsa sınırlı değil yani. Evet. E, kefaletin iki türü var aslında temelde. Bir kefalet bilnefs, bir de kefalet bilmal. Kefale bil yani ben o kişiyi sana getireceğim söz deyip kefalet kefil olabilir. Yani mekfulun, anhın istenilen yerde ee, hazır hale getirilmesine kefil olma, kefalet bilmez. Daha çok işte ceza davalarında oluyor bu. Bir de kefale bilmar mal var. O da e, ben o malı sana ödeyeceğim. Ya da işte onun da e, borç olabilir. Ya da aynı mal olabilir. Ben o malı sana getireceğim. Ya da işte o kişinin malını ben sana o getirmezse ben sana getireceğim. Ya da o kişinin borcunu o ödemezse ben ödeyeceğim gibi. Bu da kefalet bil mal deniyor buna da. Birincisine kefalet bil nefis şahsı getirmeye kefil olmak yani. İkincisi de mala kefil oluyorsunuz. Tabii ki peygamberimiz zamanında olduğu için meşru bir akittir ve İslam hukukunda önemli bir yer tutuyor. Evet. Kefaret adli nasıl kurulur? Bütün akitler gibi. Diyebiliriz kısaca. Bir soruda ne vardı sana? E tabi ki alabilir. Dönebilir. Ama teberru etme kastıyla yaptıysa yani ben ona kefilim dediyse rücu edemez. Yani ben ödeyeceğim, kendimden ödeyeceğim şeklinde teberruh yapmadıysa şey olmaz. Ama rücu edebilir tabii ki. Borcu sonuçta o ödedi o da gidip onun adına ödediği için onu alacaktır ondan. Şimdi kefalet akdi nasıl kuruluyor? Bütün atitler gibi dedik. Yani e, bir kere yani her atitte gördüğümüz icap kabul olacak. Yani orada bir kefalet durumu yok. Kefalet akdinin kuruluşunda irade beyanı olacak. Ayrıca taraflarda aranan şartlar var. Bir de mahal yani konu var. Bunlar önemli. İrade beyanı dediğimiz e, icab ve kabulü kim yapacak? Tabii ki icab kabul yapma yetkisine sahip olan iki kişi olması gerekiyor. Burada e, işte ee, alacaklığı ile e, kefil arasında oluyor bu, Alacaklı ile kefil arasında. Anladım ne diyorsun? O zaman an, hilalleh anlaşacak Neyi Neye anlaşacak mı? leh, mekfulin leh zaten alacaklı o. O ister kefilden alır, isterse asıl borçludan alır. an ile kefili kastediyorsun. Öyle mi? Tabi ki olarak yaptıysa bir şey alamaz. Evet, kefade takti, irade beyanı, icap kabul. E, bu ehliyete sahip olan karaklar, e, çünkü burada bir borç sistemli olduğu için de e, tam ehliyetin olması gerekiyor. Eksik ehliyetler burada işe yaramıyor. Ayrıca da e, konu e, kefil olunabilecek, teslim edilebilecek bir şey olması gerekiyor. falancayı teslime kefilim gibi genel bir şey de söylenebilir. Falancayı yarın sana teslim edeceğim diyebilir şans şeyinde. Aynı şekilde mecazi ifadelerle de kefil olmalıdır anlamında cümleler var orada. Evet. Şimdi taraflarda dediğim gibi tam ehliyet aranacaktır. Bakın senin cümlene burada cevap veriyor. Kefil borçunun talepi olmaksızın ödeme yapmışsa borçlar hücre hakkı ortadan kalkıyor. Yani ile anlaşmadan yapmışsa bunu. Öyle bir talebi yok. Sen öde, öde diye. Evet konusunda işte ya şahsa dediğimiz gibi ya da mal üzerinde oluyor ya da borç üzerinde oluyor e, kefalet. Kefalet adlinin ee, şartlarına da kısaca bakalım. Aslında yukarıda bir kısmı zaten söylenmiş oluyor. İşte akit yapma ehliyeti, taraflar ehliyet, tam ehliyete sahip olacaklar. İşte e, kefalet konusu, kefilden e, anılabilecek bir şey olacak. Yapmaya gücünün yettiği bir şeye kefil olabilirsin. Yapmaya gücünün yetmediği veremeyeceğin bir şeye kefil olamazsın. Yani verebileceğin bir şey olacak. istihsali mümkün olmayan bir şeye kefir olamazsın. Kefaret konusunun ayrıca bilinmezlik içermemesi gerekiyor. Yani ben e, şahsı getireceğim ama o şahsı bilmiyorum. Olmaz yani bu. Ya da malda malda e, belirsizliği olabilir diyorlar. Yani burada bir e, farklı görüşler var. Tebavü adli olduğu için Malın miktarı hani bilinmezliği önemli değil. Ya o ne kadar borcu olursa olsun ben sana öderim de diyebilir. İlla bilinmesi gerekmiyor ama bin bir de bilinmesi gerekiyormuş. Evet. Hükmü nedir? İki kişinin, bir kişinin borcu iki kişinin borcu haline geliyor. Yani zimmeti zimmete ekliyor ve bir talep hakkı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla alacaklı istediği kişiden bunu talep edebiliyor. Kefalet akdi nasıl sona erer? İşte akdin gereği yerine getirildiğinde kefalet bitmiş olur. Yani borç bittiğinde yahut alacaklı borcunu ibra ettiğinde Tabii ki o zaman kefalette bitmiş oluyor ona bağlı olarak. E, ayrıca şahsa kefalette şahıs ölmüşse zaten ortada artık bir kefalet söz konusu olmayacaktır. Şimdi bu kefalet hattı arkadaşlar günümüz bankacılık uygulamalarında da e, özellikle teminat mektubu dediğimiz bankalar için çok önemli büyük borçlarda büyük krediler kredi vermede önemli üzerinde durulan bir konu kefalet Aktine benziyor aslında bir yandan, bir yandan ama bir yandan da benziyor. Bu bu sebeple işte kefalet akdinde ücret olmaz olmuyor mesela ama teminat mektubu bir ücret karşılığında yapılabiliyor. Mesela teminat mektubu için ücret alınır mı? şeklinde. Teminat mektubu veren yerler var. O teminat mektupları ücret karşılığında da veriliyor. Bununla ilgili bir tartışma var. Eğer bu bir kefaletse ücret karşılığında olmaması gerekir şeklinde. Ama bir yönüyle teminat mektubu kefalete benziyor ama bir yönüyle de kefalete benzemiyor. Yani bir nevi çünkü teminat mektubu şunu demiyor. Bu adam güvenilirdir ben onun için işte bu mektubu veriyorum, bu malını e, ödeyebilir, onun için bana bu krediyi verebilirsiniz gibi ya da bu ihaleyi ona verebilirsiniz gibi bir garanti almış oluyor o teminat mektubu sayesinde. Sanki bir taraf diğer tarafa kefil oluyor bir açıdan. Ama diğer, diğer açıdan da bu bir kurumsal bir şey, bir kişiye kefil olmuyorsun. Banka kurumsal olarak bir kişiye kefil olmuş oluyor. Bu açıdan da biraz benzemiyor. Arada İkisinin arasında ikisine de benzeyen bir şey olduğu için, yani iki, iki taraftan da benzerlikler ve ayrıştıkları noktalar var. Bu sebeple e, yani İslam hukukçuları bu teminat mektubunu kefalet kapsamında değerlendirip değerlendirmeyeceklerini, eğer kefalet kapsamında görürsek ücret alınıp alınamayacağını, dolayısıyla kefalette ücret olmamasına rağmen teminattaki ücretin neye göre alınacağına dair bir tartışma yapmışlar. Bu burada ona değiniliyor. Yani bir ticari işletme olduğu için, ticari işletmeye teminat mektubunun teminde belli bir takım şeyler karşılaştığı için bunun için ücret alabilir diye ve yapılan, verilen fetvalar var. Ancak bunu teminat mektubunun bana göre kefalet olarak değil, kefalete bir yandan benzese de başka bir aktif olarak görmek daha mantıklı gibi görünüyor. Evet. Şimdi gelelim havaleye. Tefaletin bir kardeşi olan diğer bir şey de havaledir. Ne demek havale? Bu bizim çocukların 40 dereceyi geçtikten sonra geçirdikleri şey değil yani. Kendi kendine mektup vermiyor ya. Banka önemli bir yatırıma bir şeye girecek olanlara Teminat mektubu veriyor. Diyor ki ben bu adamın işte şu kadar e, büyük bir ihaleye girebilecek yetkinlikte olduğuna dair teminat veriyorum diyor. Şarjı teminat mektubu ne demek? E, şöyle bir Google'a yaz sor ki teminat mektubu. O sana cevap verecektir ne demek teminat mektubu. Yani onunla ilgili uygulamaları merak ediyorsan e, tanımasa zaten vermez demek ki tanıyacak e, müşterisidir vesairedir bir şey var veyahut e, şirketini inceleyecektir. Bir, e, bu tür teminat mektubu veren e, e, şirketler var yani bu işi yapan şirketler var ve bunu bu borç karşılığında yapıyorlar, şey, ücret karşılığında yapıyorlar. Yaptığı işlere, örneklerine vesaire bakıyor. Evet. Havale, e, dediğim gibi yani bu çocukların geçirdiği havale değil bu. Bu başka bir şey. Havale, e, evet geçirmekten geliyor da şey geçirme anlamında bir kişinin borcunun başka birisine ihale edilmesi. Evet. borcun bir kimsenin zimmetinden başka birinin zimmetine nakledilmesi ne ihale ya da havale deniyor arkadaşlar. Bu yani senin borcunu falan kimseye havale ettim git ondan iste gibi bir ifadeyle o, e, kısaca kafaca anlatılabilir senin borcunu filan kimseye havale ettim tabi o kişi de kabul etmiş olacak ki oraya havale ediyor. Git ondan işte burada e, borçlu borçtan kurtulmuş oluyor. İhaleyi ettiği kimseye naklettiği kimseyi borçlu hale getiriyor. Muhil kim oluyor o zaman? Borcu havale eden. Yani asıl borçlu. <gülüyor> Borcunu başka birisine havale edene Asıl borçluya muh, muhil deniyor. Muhalun aleyh borcun kendisine havale edildiği üçüncü kişi. Muhal veya muhalunle e, işte alacaklı kendisi lehine havale yapılan demek. O alacaklı, o değişmiyor. Muhalun bih de havale edilen borç oluyor. Yani havalenin konusu olan şey, yani borç, e, havale eden, havaleyi kabul eden, havale'nin alacaklısı olan, borcun alacaklısı ile havalenin alacaklısı aynı kişi. Muhalullah deniyor ona. Çünkü onun lehine havale yapılmış oluyor. Borcunu alamıyordu. Başka bir havale ederek al alabiliyor. E, bir de havale edilen şey var. Bu e, arkadaşlar bugün aslında bizim kredi kartı, çekler işte daha önceki e, birçok e, borcun mesela e, tahville, bonoyla e, bir yerden başka bir yere aktarılması gibi e, pek çok e, uygulamaya yol vermiş bir e, işlersel bir akıptır havale akdı. E, mesela bir kağıt veriyorlar size diyorlar ki bu kağıdın değeri şu kadardır diyorlar. Siz gidip e, işte e, kredi kartı gibi bir e, sembolik bir anlamı olan bir kağıt üzerinden gidip tamamıyla başka bir ülkede para çekiyorsunuz. Yani bir nevi buradaki borç oraya havale edilmiş oluyor e, veya alacak. Oradan gidip sizin alma imkanınız oluyor. Ya yani borcunuzu buradan buradan e, Birisine borç anıyorsunuz. Sonra o borcu gidip başka bir ülkeden alabiliyorsunuz. Çek yazmak vesaire de bunlarla ilgili sübtece deniyordu eskiden. Onlar hep havale ile ilgili konular. Havale akdi kefaletten ne açıdan farklı? Şimdi e, Kefalette biliyorsunuz e, hem kefil hem de borçlu borçlu kalıyordu. İki tane zimmet oluyordu. Havale akdinde ise e, Muhil havalen e, yaptığı andan itibaren borçtan kurtulmuş oluyor. Muhar'ın aleyh artık borçlu. Muhil'in Muhar'ın aleyh zimmetinde yahut yedinde olan malından vermek üzere diye mukayyet olan havaledir. Demek ki mutlak havale olur. Bir de mukayyet havale olabilirmiş. Mutlak havale yani bu arada şurada bir peygamberimizin hadisi de varmış onu okumadan geçmeyelim bakın. Peygamberimiz ne demiş? Her kim alacağı konusunda ödeme gücü olan birine havale edilirse bunu kabul etsin. Bak. Havaleyi teşvik ediyor. Dayanışma, teşvik zorda kalanlara yardım etme borçların ödenmesini sağlama gibi çeşitli fonksiyonları var havalinin. İşte ticaret için ne kadar faydalı bir işlem olduğu da açık değil mi bu havalelerin Mesela ne diyor bu? E, belirli bir miktarda bir parayı borçlanılan yerin dışında bir yerde ödeme taahhüdü. Ya da alacaklının gideceği yerdeki orta acentesi gibi üçüncü bir kişiye ödeme emrini içeren kıymetli evraklar. İşte demin bahsettiğim şeyler bunlar hep e, havalenin örnekleri. E, havale mutlak olabilir. İşte şuna, şunu sana havale ettiğim gibi ya da mukayyet olur. Mukayyet olan, kayıtlı olan, sınırlı olan havale Muhilin Ali hizmetinde zimmetinde yahudiyetinde olan malından vermek üzere diye mukayıp alın. Yani şundan vereceğim diye diyor, bir de hayır bu borcu e, sana haval nasıl ödersen öde gibi böyle olabilir. Ya da elindeki şu malların verilmek üzere diye de kayıtlı olabilir, mutlak havale kayıtlı havale. Anladınız değil mi? Havale akdi nasıl kuruluyor? Aşağı diğer akitlerde olduğu gibi. Yine irade beyanı önemli. Ama burada irade beyanını yapacak olan kişi sayısı üçe çıkıyor. İki taraf değil, üç taraflı bir akit gibi bu. Havalenin taraftarı, tarafları olan borçlu, alacaklı ve bir de borcu üzerine alan kişi. Bu üçünün rızasıyla havale gerçekleşebiliyor. Borçlunun rızası gerekir mi, gerekmez mi tartışmalı. Sonuçta çünkü borçlu alacaktır ama bazı durumlarda borçlunun alma biçimi değişeceği için tabii onun da rızasının alınması önemli. O sebeple o da üçüncü bir şans olarak rızasını e, alınması gereken bir taraf oluyor e, havale hakkında. Taraflar e, borç üstlendikleri için e, tabi ki e, İsa Hukukundaki ehliyet şartlarını taşımaları gerekiyor. Alacaklı ve borçlu. izliikte olacaklar ama eee burada bir fark var. Şuraya bakın. Şimdi ile borçlunun akıllı, mümeyyiz ve eda ehliyetine sahip olmaları yeterli oluyor. Yani alacaklı ve borçlu. Alacaklı e, illa bari olması gerekmiyor. Mümeyyiz olması yeterli oluyor. Neden? Çünkü o zaten alacaklı. Borcu bir şekilde oraya ihale edilmiş. Orada bir değişiklik olmuyor. E, borçlu da zaten borcundan kurtuluyor. Onun için e, mümeyyiz olması yeterli. Ama Muhar'ın aleyhin yani borcu üstlenen kişinin tam ehliyetli olması gerekiyor. Anladınız mı burayı? Burada böyle bir fark var. Çünkü orada bir bedel olmaksızın birinin malını üstlenmiş oluyor. de rızası gerekir ama burada şimdi belirli bir maldan şundan ödenecek şeklinde bir şey olduğu için mu, e, muhacın aleyhin şunu mu soruyorsun? Mutlak mukayyet olmasına göre rıza nasıl değişiyor? Havale sözleşmesi borçlunun yararını olduğu için genellikle onun rızası aranmamakla beraber Borcu ödeyen kişinin borçluya derucu etme durumu, söz konusu olduğunda onun rızasının önemli olacağı mülazasına ait de bazen de borçlunun da rızasının gerektiği söylemektir. Kendisine borç havale edilen Muhariddin Aleyhin'in rızası abdin mutlak ve mukayyet olmasına göre değişiyor. Şöyle söylüyor zaten, Muhariddin Aleyhin'in asıl borçluya borcunun bulunmadığı mutlak havalede Muhariddin Aleyhin'in rızasının gerektiği üzerinde bir ittifak var. Buna karşı mukayyet havalede ihtilaf var. Hanefiler mutlak havale olduğu gibi mukayyet havalede borcun üzerine olan muaymelinin zıhsın şart olduğunu ifade ediyorlar. Ha, e, diğerleri şart olmadığını söylemişler. Hanefilerde zaten o ayrım yok. İkisinde de şart. Niye? Neydi mukayyet havale? Hatırlıyor musun? Şurada Mecelle'nin tanımını vermiştik hani. Muhilin Muhal'ın aleyh zimmetinde yahut yedinde olan malından vermek üzere diye mukayyet olan havaledir. Yani ha burayı biz atlamışız bir dakika. Orada ne diyor? Mukayyet havalede Muh Muhil yani ihaleyi yapan kişinin e, muhadın aleyh yani e, halaleyi üstlenen üsle, kişide olan bir malı var. O maldan ödenmek üzere havale yapıyor. Diyor ki benim falanca da alacağım var. Git ondan al diyor. Buna mukayyet havale deniyor. Onu atlamışım. Pardon. Şimdi anladın mı? İyi ki sordun şu Evet. konusu Tabii ki burada bir borcun nakledilmesi. Borç yani. Havale akti ne tür sonuçlar doğuruyor? Ee, aşağı yukarı zaten onlarda belli oldu. Ne tür sonuçlar doğuracaktır? İşte borcu havale eden muhilin zimmeti borçtan ve borca bağlı teminatlardan kurtulmuş oluyor. Muhil kurtulmuş oluyor. Sonra Muharrem Aleyhin zimmeti borç üstlenmiş oluyor. E, bors talebi e, taraf değiştirmiş oluyor. Ama bazı durumlarda tabii ki alacaklı borsluya da vücu edebiliyor. Nasıl sona eriyor, havale akdi, borç edendiğinde, karşılıklı rıza ile sona erdiğinde, borç ortadan kalktığında, öyle bir durum olabilir ki, bir de teva durumunda, teva ne? borca batık olarak ölme durumu, o durumda da havale bitmiş oluyor. Yani alacaklı şey, e, muhalime aleyi e, iflas etmişse ondan artık bir şey istenemiyor anlamında. Evet. Rehin biraz yavaş gidiyoruz değil mi? Rehin ne Alacağınız var, bu alacak karşılığında ya da bir malın alınması mümkün olan bir hak karşılığında alıkonulması, yani benim bir alacağım var, bir hakkım var birinde, onun karşılığında bir e, mal e, rehin bırakıyorum, rehin ediyorum. Rehin hapsedilen veya alıkonulan mal deniyor, merhum de deniyor ona, e, rahim rehin veren mültehin de rehini alan oluyor rehin veren kim oluyor? Tabii ki borçlu olan. Mürtehin de alacaklı olan oluyor. Rehimi almış oluyor. İkale geride geçmişti. Fes'i zorunlu olarak ortaya çıkar. İkale karşılıklı rıza ile sona erdirmek demek. Evet. Şimdi geriden geriden sona sormayın yavaş gidiyorum. Bulunduğu yerdeyken sormayın. Peki rehin akdinin kuruluşu rehin akdinde e, icat kabul artı bir şey var. Bu farklı. Rehin akdini diğer akitlerden farklı görmemiz lazım. Rehin akdinde icat kabulün yanı sıra rehin akdinin bağlayıcı bir şekilde e, oluşabilmesi için rehin bırakılmalı. Mürtehin tarafından da teslim alınması gerekiyor, kabz edilmesi gerekiyor ki rehin başlamış olsun. Yoksa rehin adli tamam olmuş olmaz. Rehin adli, icab kabul artı kabz şartı var. Bu akitler e, her akitte icab kabulün yanında e, kabz veya başka ilave fiil şartları yok ama rehinde böyle bir şart var. E, taraflar tabii ki e, belirli bir ehliyete e, sahip olan kişiler olacak. فَرِحَانٌ ha Bu arada rehin Kur'an-ı Kerim'de de çokça bahsedilen bir şeydir biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Eğer yolculukta olup katip bulamazsanız borç kalkışılığında kaz etmiş olduğunuz rehinler yeterlidir. فَرِحَانٌ da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu rehin. irade beyanı dedik icat kabul yanında kapsı şartı var. Bir de taraflarda da işte blue ve reşit olma şartı aranıyor. Kime? Şimdi zehin adlinin irade beyanını koyan o tarafların bulunması gerekiyor. Bunlar Hanefi, Hanefiler, rehin-i yapacak olan tarafların e, akıl sahibi olmaz kalbiyle mümeyyiz yahut sefihler de rehin yapabilirler. Yalnız burada velilerinin e, çünkü alışveriş yaptıkları için malı rehin bırakmış olabilirler. İşte onu velilerinin onayıyla yapabiliyorlar, mümeyyiz de yapabiliyor demek ki burada. Ama kendi başına akit kuramıyor velisinin izine bağlı olarak, yani e, ticari akitler rehini ticari işlem olarak gördükleri için böyle bir şart ileri sürüyorlar. ama başka mezhepler burada e, reşit olma şartını ileri sürüyorlar. Konusu da işte, e, rehin akdinde konulan mal, e, tabii ki mevcut bir mal olacak. Teslim edilebilecek bir mal, çünkü teslim zaten onun bir şartı. Ayrıca e, alışverişte kullanılabilen mütekavvim mallar kabinler olacak işte satışı caiz olmayan şeyler yahut menfaatler rehin olmaz. Ayrıca rehinle teminat altına alınan hak hem mal hem de zayi olması halinde tazmin edilecek cinsten bir şey olması gerekiyor. Rehinle teminat aldığınız şeyi hakkında e, tazminat edilebilir bir şey olması durur, e, şart. Çünkü tazmin edilecek cinsten bir şey olması gerekiyor. Eğer öyle değilse zaten ona, ona karşılık bir mal rehin bırakmak anlamsız hale geliyor. Çünkü o mal e, o hak yerine getirilmediğinde onun yerine e, geçecek olan şey olarak kabul ediliyor. Evet. Rehinle temin alt, teminat altına alınan hak. Onun da bir mal mal cinsine olması gerekiyor. Rehin-i At akdinin hükmü mürtehin diye Mürtehin rehini alan kişi yani alacaklı olan kişi alacağına karşılık teminat alıyor rehini mürtehin rehin o rehini işlem bittikten sonra e, saklama hakkına sahip yani ondan gelip de rahim o rehini veren ben senin malını şey geri alıyorum diyemez mürtehinin izni olmadan ayrıca bu bu birinci hükmü yani mervunu hamsetme hakkına sahip oluyor İkinci hükmü de, borç edinemediğinde rehin verilen mal alacaklığının mülkiyetine geçmiyor. Ne oluyor peki? Rehinin satılıp alacağı tekabül eden kısmı yerine geçiyor. Rehinin satılıp alacağı tekabül eden hakkın ondan alınması olanağını sağlıyor. Ama direkt olarak e, tamam borcunu ödeyemedim o zaman rehin sana geçmiyor mülkiyetine geçmiyor. Onu satma hakkı elde ediyor sadece diğer taraf. Ve borcuna karşılık kısmını onunla sağlayıyor. Eğer borcundan fazlaysa tabii ki geri kalanını sahibine iade ediyor. Tamam. Rehin üzerinde tasarruf hakkı var mı? Yani mürtehin rehni teslim alıp onu hapsetme hakkına sahip olan kişi Rehin üzerinde tasarruf edebilir mi, harcama yapabilir ve rehinle ilgili masrafları kim üstlenecek? Şimdi rehin veren kimse, yani malın asıl sahibi, o rehin bıraktığı mal üzerinde tasarruf yapamıyor. Müttevin iznine bağlı. Alacaklı ya o teminat olarak verdiği kişinin izine bağlı. Mürtehin de akit esasında. Ee, şark koşmamışsa veya rahim sonradan izin vermediyse o rehinden istifade edemiyor. Sadece kendisine tutma hakkına sahip. Yoksa kafama göre benden atılsa istediğimi yaparım diyemiyor. Ee, rehin verilen malın varlığı ve menfaatlerin ile ilgili masraflar bunlar nedir? Mesela diyelim ki e, siz bir, öyle bir şey verdiniz ki rehin olarak onun e, saklanması, bir yerin kiralanmasını gerektiriyor. Bunlar eğer rehin malın varlığı ve mensahitlerinin devamı, yani o malın varlık sağlayan e, unsurlar, yahut o, o maldan faydalanmayı sağlayacak e, bir takım harcamalar yapılması gerekiyorsa bunlar e, azın malın sahibi olan rahine. Rehinin muhafazası ile ilgili yani ben bunu muhafaza ediyorum diyor ama e, şey, e, saklayacağım diyor muhafaza ile ilgili olan kısımlar ise mürtehine ait masraflar. Anladınız burayı? Ne demek bu? Rehinin masrafların kime ait olduğu ilkesi. Evet. Rehid-i ne zaman sayıyor? Rehine Addi'nin fekki ile Ne demek Rehine Addi'nin fekki? ki e, ben e, borçluydum bir e, birisine ve borcun karşısında bir mal e, rehin bıraktım e, borcumu ödediğim zaman kurtulmuş oluyor o mal o mal artık hapisten kurtulmuş oluyor Fek oluyor ayrıca rehin aktif fesh edilebilir e, bu da Nürtehin'in ben bunu ee, tek taraflı olarak rehini sana veriyorum derse tek taraflı bağlayıcı bir çünkü bu. Rahim değil, Nürtehin e, rahini bağlıyor, Nürtehin'i bağlamıyor. Dolayısıyla Nürtehin e, onu geriye iade edebilir. Akdest sona ermiş oluyor. Bir de e, rehin satıldığında yani vadesi geliyor, borcunu ödemiyor ve rehin satılıyor. Dolayısıyla rehin bitmiş oluyor. Gelelim vekalet hızlıca onu da geçelim artık. Evet, ne var bakalım, şimdi vekalet attı, sormak istediğiniz bir şey var mıydı orada? Yok. Nasıl olsa dinlemiyorsunuz ki, 56 kişi var kimse dinlemiyor ya. Şarziyeden başka yazan yok zaten. Bir de Tuğba yazmış, pardon Betül de orada. Evet öyle düşünebiliriz Tuğba. Dinli, dinliyorsunuz da niye sesiniz çıkmıyor? Soru neydi ki? Ya niye not alın yazıyor zaten orada not ne gerek var? Pür dikkat dinleyin not almayın. Şerziye soru yine kaynadı ha. Vekalet, Vekil, Müvekkil, Müvekkelün bi. Burada da terimlere bakalım, tanıma bakalım. İşi başkasına emanet etmek, başkasına ee, tevdi etmek, Bir ise başkasını kendisinin yerine ee, ikane etmek, vekalet vermek. Bugün de çok yardım kullanılan bir şey. Müvekkil işi başkasına bırakan asıl kişi. Vekil işi üstlenen kişi. Müvekkilin bir de ee, bırakılan iş. Vekalete konu olan şey demek. Evet, ee, Vekalete akdi nasıl kuruluyor? Vekalete akdi işte icap kabulle ben seni vekil tayin ettim o da kabul ettim derse kuruluyor. Sözlü olarak kuruluyor. Taraflar Tabii ki o işi yapabilecek e, ehliyete sahip olan bir kişiyi o işe vekalet yapabilirsin. Dolayısıyla kendisi için yapabileceği bir işi başkası için yapabilir bir insan. Kendisi için yapma ehliyeti olmadığı bir işi başkası için de yapamaz. Konusu da tabi ki Mecelle'de şöyle belirtilmiş: Akdin konusu müvekkilin bizzat kendisinin yapabileceği işler vekaletin konusu oluyor. Alım-satım, kirali, besul gibi aktitler yapabiliyorsa bunları hem vekalet edebilir, hem de bunları başkasına vekalet verebilir. En önemli şart müvekkilin bir olan akt konusunun malum olmasıdır. Evet, bilinecek. Yani ne vekalet oldu? Bunun belirtilmesi gerekiyor. Genellikle noterlerde vekalet aktiflerinde böyle uzun uzun anlaşılmaz bir paragraf yazarlar ya, evet av avukatlık da bir vekalet biçimidir. Doğru. Ona vekil bil husum diyorlar İslam hukukunda avukatlara. Seni önlüğüm boyunca bütün işlerime vekil tayin ettim şarkı gibi. Böyle bir şey olmaz tabi ki. Bilinmezlik içeriyor çünkü. Ama bilinmezlik küçükse önemsenmiyor. Mesela işte benim için bir kurban al. Yani nasıl bir kurban? Büyük baş mı, küçük başma. mı? Yani burada bir hisseye gitmek üzere kabul edilebiliyor. Bu tür belirsizlikler önemli değil. Veka, vekalet ile ne elde edilmiş oluyor hüküm olarak e, artık vekil o işi görmeyi e, borcunun üstüne üstlenmiş oluyor e, vekil tasarrufta bulunan müvekkilin akide esnasında ifade etmeyen farkları gözetmek durumda yani neyi niyet ettiyse müvekkil onları gözetecek kafasına göre yapamaz bir de vekalet ücretli olabilir tabi avukatlarda olduğu gibi ücreti elde etmiş oluyor o işi yaptığı zaman. buna da hükmü. Vekaret aktifi. Nasıl sona eriyor? İşte iş yapıldığında müvekil istediği zaman bağlayıcı değil, e, halledebilir. Ya da vekil de bağlayıcı değil, vekil de çekilebilir. İki tarafı da bağlamayan bir artık bu. E, biri öldüğünde ya da vekaret e, verilen iş bir malsa ise bir şeyin malın teslimiyse mesela o yok olduğunda telef olduğunda artık vekalette kalmıyor. Böylece çok hızlı yaptım ben ya. Ben yavaş gidiyorum zannettim ama hızlı yapmışım. Şimdi gelelim. Hibe konusunda vekalet diye bir okuma parçası varmış. Onu da okuyalım mı? Hadi biriniz sesli olarak okuyun bakayım. Ben de sesli biri, birileriyle konuşuyormuş olduğum kanaatini düşendirmiş olayım sadece yazıyla değil hibe konusunda vekalet alo mikrofonu olanlar tek taraflı mikrofon olmasın hibe konusunda vekalet niye böyle yazıyor? Siz beni uyarmanız lazım ya. Yavaş git hocam. <gülüyor> hibe konusunda vekalet hibe yapanın bağışladığı şeyi teslim için bir vekil tutması caizdir. Çünkü bu Niyabetin geçerli olduğu bir iştir. Nalikliğin geçerli olduğu bir iştir. Bu işte bir yanlışlık olduğu takdirde bunu düzeltmek mümkündür. Bu durumda vekilin tasarrufu, müvekkilin tasarrufu yerine geçer. Aynı şekilde kendisine hibe edilen kişinin de hibe edilen şeyi teslim almak üzere bir vekil tayin etmesi caizdir. aracılığıyla sadaka verme ve alma aynı hibe gibidir. Çünkü teslim etme veya ka ve kabz etme her iki durumda alışverişteki icatla kabul yerine geçer. Dolayısıyla vekil tayin etmek caizdir. Eğer hibe'de bulunan teslim için birinin ni ve hibe edilen kişi de kabz için birini vekil tayin ettikten sonra akit meclisinden ayrılsalar ardından hibe edenin vekili söz konusu şeyi teslim etmekten intina eder de mevhubun lehin vekili olduğu ona dava edip mal sahibinin onu kendisine vermesi için kendisini vekil tayin ettiğini ispatlarsa delili kabul edilir. Malı bağışlayanın vekili dava konusu mala, malı vermeye zorlanır. Malı bağışlayanın vekili dava konusu malı vermeye zorlanır. Çünkü delille ispatlanan şey davalının ikrarıyla sabit olmuş gibidir. Onun buradaki amacı malı bağışlayan vekilinin malı vermekten imtina edemeyeceğini bildirmektir. Yoksa onu bir fiili yapmaya zorlamak değildir. Mevhubun lehin vekili kendisini engelleyen bir kimse olmadığı sürece malı bağışlayanın emrine bağlı olmak malı kabz etme hakkına sahiptir. Bu durum ispatlanınca kendisine bağışlanan kişinin vekili malı bizzat kendisi kabz eder. Neyse arkadaşlar bu okuma parçasını okumasanız da olur, daha güzel bir metin seçilebilinirmiş. Sorular mı var bakalım. Kefalet akdinde borcu üstlenen kişiye, lehine kefil olan alacaklıya adına kefil olmuş borçluya kefilin teslimi eda etmeyi itaat ettiği şeye de denir. Ne denir acaba? <gülüyor> Kefalet hakkında borcu üstlenen kişiye kefil lehine kefil olunan alacaklığa mekfulunle adına kefil olunan borçluya an kefirin teslim veya etmeyi tarifi şeye de mekfulun bih denir. Bu hangisine girdi? Ah, dur. Aşağıdaki durumlardan hangisiyle kefalet akdi sona ermez? Borcun ödenmesi, nefse kefalette teslim edecek olan şahsın ölmesi, Alacaklının ibrası, şahsın teslimi, kefilin borçluya rücu etmez. Tabi ki E. E, E. Edirne'nin E'si. B olsun? Şahıs öldüğü zaman kefalet sona erer. Sona ermez. Aşağıdakilerden hangisi havale aklının hükmü değildir? Hangisi? Hangisi? Hadi! Ya alacaklının kefiler ucu hakkı mı doğar? Kefil yok ki burada. Zaten havale bu vakit. Kefil de nereden çıktı? Orada mısınız? Dört, havale akdinde tarafların aşağıdaki şartlardan hangisine sahip olması gerekli değildir? E C tabi ki. Bir kimsenin başkasından ödünç aldığı bir malı sahibinin iznini almak suretle rehin olarak vermesine ne ad verilir? rehin müstear değil mi? Niye mevkuf olsun? İznini almış zaten. Sahibinin iznini almak suretiyle diyor. Ödünç rehin yani. Ödünçü rehin bırakıyor. Tamam Rehin arttı. aşağıdaki yollardan hangisi ile sona ermez? E değil mi? E. Doğru elif. Evet. E. Rehne konu olan malın emanet hükümlerine tabi olduğunu kabul edenlere göre aşağıdaki durumların hangisinde mürtehin rehni tazmin eder? D doğru. Aşağıdaki durumlardan hangisinde rehne konu olacak bir durum söz konusudur? Bu ne diyor şimdi ya? Aşağıdaki durumlardan hangisinde rehne konu olacak bir durum söz konusudur? alacaklar, menfaatler ve hangi bir belirsizlik seviyle satışı caiz olmayan şeyler de rehine konu olamazlar. Çünkü arabamdan hangisini istersen borcun karşılığında rehin alabildiğinde verilen bir malın rehin olup olmayacağı sebebiyle ilgili aşağıda e, işleştirilmeden hangisi doğrudur? Rehin olur, aynı imaldır. Rehin olmaz, menfaattir. Rehin olur, borçluya ait mülktür rehin olmaz, belirsizlik vardır, rehin olur, rahinin rızasıyla olmuştur. Ben soruyu anlamadım, soru biraz karışmış. Ne diyor bu? bilirsin. Niye? Ne var onda? Ama bu kadarcık belirsizlik olur yani. Sonuçta ikisinden biri. Benki adıza. Sonuçta olmaz mı diyor? Nerede? Bakayım. Nerede diyor onu? Bakalım. Sayfa kaç? 5 saatim eksik olduğu için tamam. Pardon, pardon. Kabız şartta eksik olduğu için olmaz. Hani rehinin rehin sözlü olmuyor. ayet az az hangisiyle sona herhalde soru, soru yanlış sorulmuş ya hangisiyle sona ermez diyecekti değil mi? Ee, e arkadaşlar ilk dört tanesiyle vekalet sona erer Mesela sorunun cevabı dört tane burada. O zaman soru yanlış. Sana ermez demek daha doğru. Burada var bakın vekalet ne zaman sana ere? Bak bu dördü. Dördü yazılıyor. İlk dörtte şu dördü var. Şuradaki dördü var. Sunumdaki dörde bakın. Burada hepsi var bakın. Görüyor musunuz? <gülüyor> tamam. Kefalet ve kalet rehin akıtlarının yapılış kaydısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Teminat, temsil, teminat. de. Tamam arkadaşlar, bu kadar. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle önümüzdeki hafta daha iki hafta dersiniz var. Ondan sonra sınav, değil mi? İyi akşamlar Allah'a emanet